Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala Resulü'nü Muhammedin ve ala ahliyi ve sahb-i ecmain. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. 28. cüz, 63. sure, Münafık'un suresi. Suretül Münafık'un. Yani burada münafıklardan başlayarak girdiği içindir ki onun dolayı Münafık'un suresi denilmektedir. Peki Münafık'un nedir? Nefaka kökünden geliyor. Nefaka da aynı, nifak da aynı, münafık da aynı, aynı kökten gelir. İnşallah... Hacca Umre'ye giderseniz, Kabe'den çıktıktan sonra tünellerden geçerken orada üste yazar tünelin başında. Mesela Nefku Abdülaziz, Abdülaziz'in tüneli diye. Nefk, nifak, münafık tünel manasına gelir. Şu anlamda münafık iki yüzlü demek. Aferin. Aslında iki yüzlü değil, iki yüz yüzlü. Ne gibi? Mesela fare yerin altında çok da, çok gözler açar. Çok göz açtığı için, çok delikler açtığı, gedikler açtığı içindir ki o duruma münafık denir. Yani sen onu bir yerden yakalamaya çalışırsın, o başka yerden çıkar. Ha, onun için münafık çok yüzlü olandır. Çok gedik, çok tünel, çok yol, çok kaçamak yolları bulan, herkese farklı yüzünü gösteren insandır. Sana gelir bir yüzünü. Mesela Efendimiz zamanında ne yapmışlardı? Münafık oldukları halde gelip cami yapmışlardı. Kur'an ne yaptı? Onların yaptığı camilerin Efendimiz'e yıkılmasını emretti. Onlar camiyi yaparken camiyi sevdikleri ibadet edecekleri için mi? Hayır. Tam tersine Müslümanları birbirinden ayırmak için. Ahmet-i Mehmet'ten Müslümanları birbirinden, işte senin camin benim camim. Buna benzer mesela bazı yerlerde de yapılıyor. İşte birbirleriyle anlaşamayan insanlar kendi mahallesinin camisine ayrı yapıyor. Öbürünün mahallesine gitmiyor. Şimdi onun için münafık tünel kazan, farklı farklı kaçamak yolları kendisine şey yapan, açılan gedik ve deliklerden gelen insandır. Münafık kafirden daha şiddetlidir. Çünkü kafiri biliyorsun. Eğer insan düşmanını bilirse ona göre tedbirini Oha. de alır. Ama münafık bilinmediği için sana dost ki ayette onu sıralayacak, sana farklı güler güzel söz kardeş gibi böyle dört dörtlüklü Müslüman ya ki 15 Temmuz'da bu FETÖ'de bunu fazlasıyla gördük. Yani münafığın alasını gördük. Ne yapıyor? Senden görünür, çok güzel yüzü görünür, Müslüman görünür ama en büyük darbeyi de kafirden daha çok o vurmuş olur. Bu işte Münafıkun Suresi'nde münafıkların durumunu anlatmış oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Medeniyetin ihda aşerete ayet. Medine'den nazil olmuş olup 11 ayettir. Burada da şunu da ifade edeyim. Mekke'de daha çok kafirler mevcut. Ama Medine'de ise daha çok hem gayrimüslimler, Yahudi, Hristiyan gibi özellikle Yahudiler ve özellikle ve özellikle Medine'nin özelliği orada Yahudilerin münafıkların çoklukla bulunmuş olmasıdır. Yani aslında Medine'nin işi dış görünüşte Mekke zorlu bir yer. Ama Medine'nin işi Mek Mekke'den daha zor. Çünkü Mekke'de Ebu Cehil'i biliyorsun, düşmanı biliyorsun, Ebu Leheb'i biliyorsun. Ama Medine'de münafıklar çoklukla olduğu içindir ki tehlike daha büyük. Onun için Kur'an-ı Kerim o Medine'deki münafıkları bu manada deşifre ediyor. Hatta hatırlarsınız, Efendimizin bu konudaki, bu konudaki mesela gelen Rabbimizin kendisine bildirdiği münafıkları deşifre etmiyor. Bir sahabiye söylüyor hatta Hazreti Ömer ona geliyor ya diyor o kişiye Allah'ın Huzeyfe miydi? huzeyfe ül miydi? Bir sahabiye Efendimiz söylüyor Hazreti Ömer diyor ki ne olur Allah razı için ben de varmayayım o listenin içerisinde. Ki Hazreti Ömer belli ama buralar... ha. o da ne yapıyor? ürperiyor yani buna rağmen Hazreti Ömer ürperiyor acaba onun içerisinde ben mıyım Yani Rabbim muhafaza etsin. En dehşetli hal, bak küfürden daha, küfürden. Küfürden daha dehşetli hal, mü, nifak hareketidir, münafık hareketidir. Münaf onun için Bediüzzaman Hazretleri öyle diyor. Münafık, kafirden daha eşittir. Mülaç. Daha şiddetlidir. Daha korkunçtur. Daha tehlikelidir. Onun tehlikesinin boyutu kafirin daha. Ne gibi? Yedi düvel gelsin. Yedi değil. 77 yedi düvel gelsin. Bize bir şey yapamaz. Ama üçümüz, içimizdeki üç buçuk tane münafık bizi çok rahatlıkla dağıtabiliyor, harcayabiliyor, bitirebiliyor. Biz ne? Aynen ağacı vuran balta mı? Hayır. Ağacı yıkan baltanın sapı. Baltanın sapı kimden? Ağaçtan. Ağaçtan. Onun için balta ağacı yıkmaz, balta ağaca zarar vermez. Ağaca zarar veren baltanın başındaki o saptır. İşte onun için Müslümana en büyük zararı ağaca en büyük zarar dıştan mı gelir içten mi? İçten. Ne gibi? Ağaç kurdu. Mesela koskoca çınar ağacı, öy maşallah dersin. Ama bir müddet sonra hafif bir rüzgarda pat diye gider. Niye? Çünkü içi koftur. Ağaç kurdu içine girmiş, içini boşaltmış. Ondan sonra dışarıdan hafif bir darbe ile bir bakıyorsun o koca ağaç gitmiş oluyor. İşte münafık Müslümanların içini oyan adeta bir ağaç kurdu gibidir. İşte Efe, Rabbimiz onları deşifre ediyor. Efendimiz biliyor ama burada ibretli bir nokta da var. Efendimiz biliyor onları deşifre etmiyor. Ey Müslümanlar sahabeler bak şu şu şu, şu kimseler var ya onlar münafık demiyor. Çünkü eğer deşifre etse daha tehlikeli olur. Ya Muhammed'e bak bizi iman etmişiz. İyi, namaza gidiyoruz, namaz kılıyor, bize münafık diyor. Bu sefer haşa, Efendimiz'i yalancı çıkaracaklar. Yani bu sefer aile bir daire vuracaklar. Öyle Daha bir kötü şey bir olmuşuz, öyle. öyle bir şey, bir yok derler. Tabii yani yine münafıklıklarını orada sürdürürler. Ama Efendimiz biliyor, o nispetleri tedbirini alıyor. İşte o ne yapıyor? O Onların yaptıkları camiyi Kur'an'ın emriyle, Rabbimiz'in emriyle yıkmış oluyor sin naramanı. Ve sadece ey Habibim o münafıklar sana geldikleri zaman kahr derler. Hocam diyor, "Habbabu endeke Abdullah ibn Ee Abdullah ibn Abi Abdullah ibn Ubeyy ve ashabı." Ha. Abdullah ibn Ubeyy işte Mekke'nin ileri gelen münafıklarından. Münafıklarından As bin Vahit vesaire böyle. Bunlar Mekke'nin Mekkelen müşrikleri, Medine'nin münafıkları. Bunlar en dehşetli olan insanlar. Yani aslında 3-5 tane işi götüren o insanlar var. müşriklerden de münafıklardan da. Yani ne ile sana gelir? Ne kâlu derler ki bir elsin eteyim dilleriyle. Kalplerinde olmadığı halde, kalplerinde bulunmadığı halde kalplerinin zıddına dilleriyle sana söylerler. Onun işi iman neydi? Dil ile ikrar, kalb ile tasdik. Kalp tasdik etmesi lazım. Ama münafığın dilinin söylediğini kalbi tasdik etmiyor, onun hilafına hareket ediyor. Hmm. Ne derler? Neşhedü ey Muhammed biz şehadet ediyoruz ki inneke senle Resulullah. Al muhakkak ki Allah'ın Resulü'sün bak hem inneke diyor hem de le Resul diyor. Le Resul yani he, kuvvetli kesin canım yok ya. Bak kesin ve halk gerçekten biz inanıyoruz ki muhakkak ve elbette hem neşhedü hem inneke hem le Resulullah yani muhakkak ve elbette kesin ve kesin biz inanıyoruz ki sen Allah'ın Resulüsün. Hadi buyur. Yani adam geliyor sana ya Resulallah biz inanıyoruz ki sen Allah'ın Resulüsün hadi. Yok sen Müslüman değilsin, şahadet etmedin hadi gel de. Nasıl diyeceksin? Adam açıktan açığa ben iman ettim diyor, şahadet ediyorum diyor. Ama dili söylerken kalbi başka tarafta. He vallahi oysa Allah ya alemü biliyor ki innekelle Resulü. Allah ise senin kendisinin Resulü olduğunu biliyor. Vallahi Allah yaşadı yâlemu ya biliyor, şahadet ediyor. Ki neye? Allah senin Resulü olduğunu biliyor. Onlar demesine gerekiyor. Ama bununla beraber Allah neyi biliyor? Muhakkak ve ki münafıklar <gülüyor> le kâzibû. Yalan söylüyorlar. Ha? Yani onlar diyor hocam. Bunu Allah onlara söylüyor. Yani onlar diyor ki biz Şehadet ediyoruz ki sen Allah'ın Resulüsün. Allah ne diyor? Hayır. Onlar bu sözlerinde yalan söylüyorlar. Yalancıdırlar. فِي مَا اَدْمَرُوهُ مُخَالِفَاً لِمَا Dediklerine muhalif olarak içlerinde gizlemiş oldukları şeyden dolayı, içlerinde ne? Biz hani da hani قَالَ اَتَسْتَهْزِيُ Ha Biz onunla dalga geçiyoruz aslında. Onun için Bakara Suresinin başında o münafıklar ile ilgili orada ayetler de var. Altta geldikçe de ifade edeceğiz. Orada ba Bakara suresinin başındaki o münafıkların durumunu ifade ediyor ama onlar içlerinde gizledikleri ve söylediklerine muhalif hareket ettikleri için muhakkak ki onlar Allah da aynen onların ifadesiyle cevap veriyor. İnne ile. Le kâzibun. Le ile. Hayır hayır. Muhakkak ve elbette onlar yalancılardır diyerekten yalancı olduklarını ifade ediyorlar. Mesela ne gibi yalancılıkları? Mesela اِدْتَقَزُ <gülüyor> اَيْمَانَهُمْ Vallahi billahi. Bak gerçekten, yeminle söylüyorum ki. Bu sefer yeminlerini ne yapıyorlar? Cünneten, kendilerine kalkan yapıyorlar. Adam yemin etti ya. Ben ne diyeyim artık? Adam yemin etti. Vallahi billahi ya. Bak vallahi billahi ben Muhammed'e inanıyorum ya. Hadi gel. Adam yemin ediyor bile. Onlar yeminlerini ne yaptılar? Sütretan ve dimâil. Hem mallarına karşı hem de kanlarının dökülmemesi için Müslümanlar tarafından onlar yeminlerini kendilerine perde yaptılar, kalkan yaptılar, engel yaptılar. He, fesaddu. Bunu niye yapıyorlar? Müslümanların içerisine girerek fesaddu o yeminleriyle engellesinler diye. An <gülüyor> sabîlillah. Allah yolundan o Müslümanları engellemek için böyle yapıyorlar. Sahtekarlar. Yani anıl cihad kendileriyle Müslümanların münafıklarla yapacakları cihattan onları engellemek için ne yapıyorlar? Onlar bu yalanı uyduruyorlar. İnlem onlar sah ma Ne kadar da kötü bir iş yapıyorlar? Saema bu bir deyim gibi yani ne kadar da kötü ya? Ne kadar da berbat ya? Saema kanu yamaron. Yaptıkları şey ne kadar kötüdür? Ne kadar da kötü iş yapıyorlar? İşleri ne kadar da kötüdür diye yaptıkları işlerin kötü olduğunu bildiriyor. Zahi işte bu var ya yani su amelihim. Bu yaptıkları işlerin kötülüğü şudur ki Bir annem onlar amel dillisi hani. Evet doğru. Neşedir diyor. Dilleriyle iman ediyorlar ama şimdi bir kalbi. Sonra kendi yandaşlarının yanına gittiğinde <gülüyor> aslında bakmayın biz onlara iman ettikleri gibi ama biz onlarla dalga geçtik. Dalga geçti. Kâlû Evet, biz onlarla iman ettik. Ama biz onlarla kâlû etes tesliyor bir ya. Aslında biz onlarla alay ettik. Dalga geçtik. Bakmayın yani diye kendi avanelerine bunu ifade ediyorlar. E yani istemem ru alaküfriyim Yani küfürlerine devam ediyorlar. Kâfirliklerine devam ediyorlar. Bu geçici bir süre değil sürekli. He, ne oldu bu sefer? Fatübiye Futima ala kulubiyim. Ne diyordu? hatta şöyle katamallahu ala kulubihim ve ala Demek ki Allah onların gözlerine, kulaklarına, dillerine, ağızlarına, demek ki o düşünebilecek, akledebilecek, anlayabilecek, konuşabilecek tüm duygularına damgayı vuruyor. Kutti <gülüyor> biha tab oldu, basıldı. Kutime hatm edildi, mühürlendi, damgalandı. Alâ kulûbihim bil küfri. Kalplerinin üzerine o küfür mühürü basıldı. Bu kafirdir. Hani ne gibi? Hani işletmelerde falan olur ya, o kontrol eder ya maliye. Ha bu kontrol edilmiştir bu mal. Ha bu mal şu maldır, kontrol edilmiştir. Damgayı vurulmuş. Ha vurulmuş. Onların da mühür vurulmuş. Bu münafık kontrol edilmiştir. Bu kafir kontrol edilmiştir, damgada vurulmuştur. münafıklar kafir mi hocam? Ha? Kafirden daha şiddetli diyorum ya. Kafirden daha şiddetli. Yani onlar ne yapıyor? Çünkü inanmıyor. Dilleriyle söylüyor. Kalpleriyle ise küfürlerine devam ediyorlar. Fem onlar la yefkehune bir imane. Aslında onlar imanı anlayacak tinette ve karakterde insanlar değillerdir. İmanı anlayamazlar. Bilemezler, düşünemezler. Ve izâ râeytuhum Ey Habibim! Sen o münafıkları gördüğün zaman Onların görünümleri, dış yapıları, özellikleri senin hoşuna gider. Aa ne kadar güzel insan ya. Maşallah ne kadar güzel insan. Onların dış görünümü, cemaliha, güzellikleri, yapıları, duruşları vesaire ve diğer özellikleri söyleyecek. Senin çok hoşuna gider. Hoşlanırsın, memnun kalırsın. Ya ne kadar medeni insan ya. Ne kadar aydın insan ya. Bizde de o tipte çok. Adam kravat takmış, takım elbise giymiş, aydın görünüyor. Maşallah ne kadar güzel insan ya diyorsun ama içini bir kazıdığın zaman içinden kanalizasyonlar akmaya başlıyor. He, ve in yekulu eğer onlar konuşsalar, söyleseler, he, tesma li kavliyim sen onların sözünü dinlersin. Niye? Çünkü güzel konuşuyor. Li fasahatihi. Niye i fesahati, fasih ve güzel, hoş konuştuğu için, etkileyici olduğu içindeki ki onların konuşmaları anında sen onların konuşmasını adam zannedersin, dinlersin. kendim onlar min izzemi etsani fî i Anlayışı terk ettikleri için cisim, bedenleri, görünümleri itibarıyla gayet büyük görünürler. Gayet güzel görünürler. Ha, ama işte onlar ne gibidir? ''Huşubun müsennede.'' Bu ayet hakikaten beni meslediyor. ''Huşubun evet. müsennede.'' Sıra sıra dizilmiş, istif edilmiş, Çubuklar. hani odun kütüklerini düşünün. Evet. Odun kütüklerini sıra sıra dizilmiş, duvara dayandırılmış, istif edilmiş odun kütüklerini düşünün. Gözünüzün önüne getirin. İşte Cenab-ı Hak münafıkları ona benzetiyor. ''Huşubun müsennede.'' İstif edilmiş, sıra sıra dizilmiş, üst üste dizilmiş odun kütükleri gibi kütük kütük daha bunun öyle şeyi var. Kütüğe vursan ne var? Bir sesiyor. yok. Kütük işte odun yani. Odun ne yapılır? Sobada yakılır. Onun için münafığın hususu yetiniz cenabı var. Huşuğun müsen ne de. Onlar sıra sıra dizilmiş, istif edilmiş odun ve kütükler gibidirler. Cehennemde yakılacaklar. Cehennemde de yakılacak tiynetleri, yapıları, özellikleri, görevleri itibarıyla odun kütüğü. Sen niçin dersin oduncuya? İşte odun atıp kışın soğukta işe yarasın diye. Hani o elmas dizilmiş değil. Dün, mesela dün okuduğumuzda o Cuma Suresi'nde ne yapmıştı Cenab-ı O Yahudileri kitap yüklü merkeplere benzetmişti. Metel-üki, <Gülüyorlar> yani, metel onlara, himara benzetmişti ama kitap yüklü adam adamza kitap öyle odasına görsen adamın dört odası hep kitaplarla dolu ya. Öy, adam hakikaten kültürlü ya. Kültürlü ama irfan sahibi değil. Kültürlü olmak ayrı, irfanlı olmak ayrı. Bilgisayarınıza istediğiniz kadar binlerce kitap yükleyin, program yükleyin. Ama faydalanmadıktan sonra gereğini dün de okuduğumuz gibi gereğini yapmadıktan sonra bir faydası kalmaz. Çünkü la intifâ ala? Ondan faydalanmıyor, bir fayda elde etmiyor. Normalde tünel cidal, duvara dayanmış, istif edilmiş kütükler gibidirler. Yahzebûne külle sayatin her çağrıldıklarında, her seslenildiğinde çağrıldığında aynı zamanda çıkarılan çıkarıldığında kenidâin fi fil askeri ve inşaâtin dâlletin Mesela askere çağrıldığında veya da inşadin, daletin kayıp bir eşya, ey hali bir eşya kaybedilmiştir bulan var mı gibi kayıp bir eşya ilanında böyle herhangi bir çağrılma, herhangi bir çıkarılma durumunda aleyhimli mafi kulu minarabe kalplerindeki korkudan dolayı onu aleyhlerine zannederler. O durumu kendi aleylerine zannederler. En güneş zilfihim. Kendi kanlarını helal kılacak, aleyhlerine dönecek bir durum zannederler. Yani sürekli onlar bak bir yandan iman ettik diyor ama diğer yandan da kanlarını mübah kılacak olan ayetin indirilmesi korkusu içerisindedirler. Kendilerinin kanlarının akıtılmasını mübah kılacak bir ayet iner mi inmez mi? Hani onları deşifre etmiştir Rabbımız ama öldürülmesiyle ilgili bir ayet iner mi inmez mi bunun ruh ve korkusu içerisindedirler. Hümül aduvu işte onlar düşmandır. Yani gerçek düşmanın kim olduğunu Rabbımız onlara burada ifade ediyor. Odur onlardır düşman. Fahzerhum ey habibim onlardan sakın. Onlardan sakın dikkatli ol. Fe innehum onlar sırra sirrike kuffare. Senin sırrını ne yaparlar? Kafirlere ifşa ederler. Kafirlere açarlar. Do çünkü dostları olduğu için senin gizliliklerini onlara sır olaraktan bildiri söylerler. Ka'ate <gülüyor> Bu bir deyimdir. Yani ehle <gülüyor> kerum. Allah onları kahretsin. Allah onları helak etsin, yok etsin. Daha bundan ötesi var mı ya? Değil mi? Daha bundan öte beddua olur mu? Allah onları kahretsin. En ağır bedduayı Cenab-ı Hak ne yapıyor? Onlara ifade ediyor. Niye? Niye? Ha, enna yufekun. Nereye onlar çevriliyorlar? Nereye döndürülüyorlar? Burada nere manası ama nereden çevriliyorlar manasını da verebiliriz. Enna nereye yer bildirmiş olduğu için. Enna yufekun. Efekeye efiku. Yufekun manasında onlar nereye çevriliyorlar? Nereye döndürülüyorlar? Nasıl çevriliyorlar? Değil mi? O kendi hallerinden başka bir hale nasıl dönüşüyorlar? Hayreti ifade etmiş oluyor. Yani keyfe yısrifuna anil imani, ba'da kıyamil bürhane, ortada apaçık bir delil var iken, hayret ya, hayret ya. Kitab-ı Mukaddesler'de var, Peygamber Efendimiz'in mucizeleri var, ortada bu kadar açık delil olduktan sonra bunlar nasıl imandan hala yürüt çeviriyorlar ya? İmandan sırt çeviriyorlar. İmandan vazgeçip gerisin geriye. Nasıl bunlar bir dönüş yapıyorlar ya? Hayret, hayret, o da nasıl hayret? وَاِذَا خِيلَنَهُمْ onlar, onlara denildiği zaman ve İsa kiylelim, onlara denildiği zaman tahale gelin. Ne olarak gelin, ne iş, ne amaçla gelin muhtezirine özür dile. kardeş, özür dile. Ben bir yanlış yaptım. Burada bir kere ne yapacaklar? Özür dileyecekler. Ha, özür dileyerek, ha, özür dileyin denildiğinde ya safirla kumbra sallallah. Evet. Bu da yani söyleyeyim. İşte özürü odur. kalbiyle bu olayı tasdik etmesidir. Yani içiyle dışını artık bir yapmasıdır. Kafirlere efendimizin sırrını götürmemesidir. He. kum He kum Rasulullah <gülüyor> Allah'ın Resulü sizin için mahfiret diliyor, af diliyor. Delildiğinde Derildiğinde Levvev, onlar ne yaparlar? Atafu, çevrilirler, dönerler, yüzlerini çevirirler. Ru'u sev, kafalarını, yüzlerini çevirir, başka tarafa dönerler. Burada levvev, çevirir manası. Altta da şey gelecek, çevirirler. Ne? Kafalarını çevirirler. Yani ilgilenmezler. Lev'e, atafu, yüz çevirirler, çevirirler, başka tarafa yüzlerini çevirirler. Diğer manası yani sırtlarını da dönerler manasında da geliyor. Atafı bükerler manası da var. Ne ruhuse kafalarını bükerler. Kafalarını bükerler veya kafalarını çevirirler. Bakmaz ve ilgilenmezler. Ve sen onları görürsün. Ne olarak ne? yüz çeviriyor, sırt dönüyor. De, olarak görürsün. Yoruydu ne anzalike. Bu durumda senin onlar için mağfiret dilemenden, onları tevbeye davet etmiş olmandan dolayı onlar ne yaparlar? Yüz çeviriyorlar. Yani umursamıyorlar. İşin ciddiyetinde anlayışında değiller. He, niye? Çünkü behmüstebi Onlar kendilerine beğenmiş insanlardır. Kibir ve gurur müstekbirlerdir onlar. Kendilerini beğenmişlerdir. Kendi kendilerini beğenirler, büyük görürler. Bugün de aynısı var. Adam büyükleniyor ama içi bomboş. Münafık yapılı fakat buna rağmen yani hiçbir hususiyeti olmadığı halde bir bakıyorsun inanç bakımından senden daha üstün. Allah Allah. Namaz da kılmıyor ama müstekbir ya. Kibirli gururu olduğundan dolayı bir bakıyorsun senden daha önde. Seni gerilerde bırakmış. Ya sen kimsin ya? Sen kimsin? Der gibi o kuru, gurur ve kibir onları ne yapıyor? Bu yanlışla da diretmiş oluyor aynı zamanda. Ey Habib, Seva'ın Aleyhi. Hiç fark etmez. Eşittir. Yani ifade edecek ne yaparsan yap bu aynıdır. Seva'ın Aleyhi. Bildir. Bu durum birdir. Onlar üzerine bu durum birdir. Yani istahver de ha, Onlar için mağfiret dilesen de... Dilesen de emlem testafir. Mağfiret dilemesen de fark etmez. <gülüyor> Birdir. Yani ister onlar için mağfiret dile ister dileme. Hiçbir şey değişmez. Ustuniye. He. Bi hemzetil istifhami an hemzetil vasli. Estağferte lehum. Ondan sonra ne yapıyor? Emlem testafir. Onlar için Allah'tan bağıştıresen de dilemesen de onlar için bu durum fark etmez. He. Lâhum onlar len Allah. Çünkü he, onlar için dilesen de len yağfur Allah. Len neydi? Peki kesin olarak ifade ediyor. Tegin ne bir Gelecekteki durumları da ortadan kaldırıyor. Yani hiçbir zaman için, gelecekte de kesinlikle ve kesinlikle Allah onları mağfiret etmez. İster onlar için af dile, ister dileme. Çünkü değişen bir şey olmaz. Selamun aleyhi. Fark etmez ki bir şey. Onlara aynıdır. Değişmez. Cinet karakter aynı yani. İn Allah muhakkak ki Allah layhdir kavm-ı in Fasık ve günahkar olanlara olanları elbette ki Allah evet. hidayet etmez. Fasık hani bir tohumun yarılıp içerisinden şeyin çıkması gibi. Fasık da haktan çıktığı için, hakkı yarıp dışarıya çıktığı için, kaçtığı için ondan dolayı fasık fısk o kökten haktan çıkan manasına gelir. Yani bunlar haktan çıkan bir kavim olduğu içindir ki hakkın içinde değil. Ondan dolayı Allah Onlara hidayet etmez. Hem işte onlar var ya, ellezine o kişiler var ya, yakulunederler. Les habiminen ensari. O münafıklar ensar içinde bulunan arkadaşlarına derler ki, ha arkadaşlar bugün de var ha, bugün de var. Diyelim daha seçim olur olmaz hemen arkasında Suriyelileri diyelim ki ortadan şey yaptılar. Adam belediye başkanı başkanı olur olmaz hemen Suriyelilerin ekmeğini, bilmem nesini şunu, bunu kesti. Aynen o münafıkların durumu gibi. Adam imamatip mensubu da olsa Kur'an-ı Kerim'i öperek de öperek de he, göreve başlasa ama münafık olan o yapı, he, o karakter, o tinet ne yapıyor? Aynen bu münafıkların yaptığını yapıyor. Ne yapıyordu bu münafıklar? Onlar ensar içerisinde bulunan arkadaşlarına dediler. Şimdi de değil mi? He o adam seçilir seçilmez çevresindekiler dedik. ya şu Suriyelilerin gıdalarını kes, ekmeklerini kes, onların yiyeceklerini kes. Onlar gitsinler memleketlerine. Onlar burada kalmasınlar. Onlara işlerini şey kes, dükkanlarına müsaade etme. Aynı münafık yapar. He, ne dediler? Şunu dediler. La tunfiku. Aman ha onlara yardım etmeyin, infak etmeyin. Niye? Muhammed'in yanından dağılsınlar. Onlara yardımda bulunmayın diye o münafıklar o ensarın içerisinde bulunan arkadaşlarına böyle dediler. Hayırdır, La ala men inde Resulillah. Resulullahın yanında olanlara infak etmeyin. Peygamberin yanında bulunanlara yani Müslüman olanlara, Müslümanlarla beraber olanlara, onların yanında bulunanlara infak etmeyin. Minel muhacirin. Kim onlar? Muhacirler. Aynı tip bugünümüze uyuyor bak. Aynı bu ayet, aynen bugünümüzde sanki yeni inmiş gibi. Onları ifade. Niye? Hatta ta ki yani o Muhammed'in yanından dağılsınlar, dağılsınlar. Dağılsınlar. Yani bir kopukluk olsun. Bir güçsüzlük olsun. Bir zayıflama olsun. Aman ha! O yerler hemen kovun, kovun, kovun, kovun. Onlara bir şey vermeyin. Ekmek, ekmek hiçbir şey vermeyin. Niye? Çünkü Müslümanların yanından ayrısınlar. Müslümanlar güçsüz, kuvvetsiz düşsünler. Onlar da ölüyorlar ise aynı tinet aynı karakter aynı düşünce Kur'an sanki bugün inmiş gibi onların o tinetini bugün de ifade ediyor. Oysa ahmak cahil bilmiyor ki. Kulillah hazain semavat ve'l ard. Bir rızık rızık bakımından rızık olaraktan yerlerin ve göklerin hazinesi kimindir? Bitti. Allah senin ses ovanını kapatırsan ne olacak? Allah ayette de vardı değil mi okudur. Allah sizin suyunuzu keserse... ...değil mi? Gökten suyunuzu keserse... ...size kim su verecek? Allah aşkına kim su verecek ya? Yani? Vananı kesse... ...ses vananı kapattı Allah. Düğmeye bastı kapattı. E, bitti işte. Bitti. Zor bir şey değil ki. Ha, ne kadar... ...maaşın bile yetmez. O zaman diyelim ki... ...tüp ile hayatını devam ettirecek olsan... ...oksijen tüpü ile... ...ona maaşın yetmez seni. Ama sana Allah yetmiş yıl nefes veriyor... Hava veriyor, rızık veriyor değil mi? Oysa bilmiyor ki ya yerlerin ve göklerin hazineleri Allah'ındır rızık bakımından. Niye? Çünkü feverreza il muhacine ve gayrihim. Reza hakiki gerçek rızkı veren Allah'tır. Muhacirlere de o verir, başkalarına da o verir. Ne belediye verir, ne şu, ne bu verir. Direktmen veren Allah'tır. Velakinnel münafikine, oysa münafık olanlar, laif galuna, bunu anlayacak tinette değiller ki. Bunu anlayamazlar, düşünemezler, idrak edemezler. Yakulu ne? Gene münafıklara devam ediyor. Onlar derler ki, Leymracana, bak görürsün. Eğer biz bir dönüş yapalım, e min gazbeti beni mustalık. Beni mustalık savaşından sonra bir medineye bir dönelim herhalde. Ne olacak dönünce? Ha, i̇ler Medine'de. medine eti. Medineye döndüğümüzde, Le yuhurijenel e azzu, şerefli ve üstün olanlar, aziz ve büyük olanlar gurur ve kibirli olanlar seçkin olanlar ne yapacak Çi muhakkak ki çıkartacaktır. He anev bihi enfusehim. Anev yani manasına. Bununla ne kastettiler kendilerine? Yani biz bir gidelim belli savaşından sonra bir hele Medine'ye gidelim. Bizim gibi şerefliler, üstün olanlar ne yapacak? Çıkartacak. Kimi çıkartacak? minha o medineden el ezelle anel el mu'minina bununla da yani anev yani bununla da kimi kastettiler müminleri kastettiler yani bizim gibi münafık olanlar sizin gibi mümin olanları Musallık gazvesi beni mustalık gazvesinden döndükten sonra elbette ki sizi oraya almayacağız. Sizi çıkaracağız. Sizi Suriye'den gelip Türkiye'ye almayacağız. Sizi sizi tekrar Suriye'ye çıkartacağız. Niye? Daha çok eset adam öldürsün diye. Allah'tan korkmaz. Zaten bir milyon öldürmüş adam. Bir de sen bunları kovduğun zaman ne olacak? Hadi iki milyon, üç milyon daha öldürsün. Allah'tan korkmaz. Vicdansız. Ha, aynen onun gibi şerefli olanlar, zelil olanları yani kendilerini kast bak oradan nasıl çıkartacak Medine'den diyor. Dediğim gibi aynen bu münafıkun suresi bu zamanımızı iki kere iki dört eder derecesinde açık ve net gösteriyor. Hiç yoruma şuna buna hiç gerek yok. Açık çünkü. Oysa ahmak bilmiyor ki velillahi izzetü, izzet, galebe, üstünlük, yücelik, büyüklük, şeref kimindir? Allah'ındır. Daha kimindir? ve rasulî ve onun rasulünündür. Daha kimindir? Velil mü'minîne. Ve şeref galip üstünlük müminlerindir. Ve akibetü müttakin. Akibet kimindir? Müttakinlerindir. Bitti. Kafirlerin, münafıkların değil yani. A önemli olan nedir? Akibettir. Sonuçtur. Adam iki tane güreşçi, boksçu neyse sahaya çıktı, ringe çıktı. Önemli olan nedir? Anam Sonuçtur bak. değil mi? Öy, adam birinci rauntta amma puan aldı ha. Önemli değil ki. Önemli olan son raunttur. Akibettir, neticedir, sonuçtur. Finaldir. Heee. Velakinnen münafık yine oysa muhakkak münafıklar la yâlemûne zâlike. Bunu gerçekten bilmiyorlar. Bunu bilecek kapasitede insanlar değillerdir. Aslında münafıkları bu kadar yapan olay altta gelecek. Bizim neyimiz? Eksikliğimiz. Hangi eksikliğimiz? Şu eksikliğimiz. Ya yöle zîn Bu Müslümanların genel hastalığı. Bu anlatacağı, bu ayeti kerime şu andaki Müslümanların, dünyadaki Müslümanların genel hastalığı. Genel hastalığı tehlikeli bir durum, materyalizmin sebebi olacak bir durum. Müslümanları Allah'tan ve ahiretten, ibadetten alıkoyan durum bu durum. Ya yöle zine amin. Allah uyarıyor, ey iman ederler. La turhikum tuş teşgalukum, sizi meşgul etmesin, alıkoymasın, engellemesin, durdurmasın. Neyden? Emvalukum mallarınız vela evladukum ve çocuklarınız neyden fail geldi? Neyden alıkoymasın, meşgul etmesin? An Allah'ın zikrinden, Allah'ı anmaktan. Ondan kasıt, es-salavatil hamz. Beş vakit namaz. Niye namaz kılmıyorsun? Ya hocam işte çocuk çocuğun rızkı var, onlarla bulaşıyorum. Geçmişte de onu gördük. Birisiyle ben aynen Kayseri'de görüştüydüm. Ta 83 yılında. Niye namaz kılmıyorsun? Hocam işte amirim bir kere bana kızmıştı. Amirim bana bir kere kızmıştı. E, ondan dolayı ben namazı bıraktım. Arkadaşım devam etti. İşte çoluk çocuk var hocam. Yani onun için görevden atarsa çoluk çocuğun rızkı ne olacak? Ama emekli olursam inşallah kılacağım demişti. İki tane polis memuru gelmişti yanımıza. Arkadaşım ama kıldı diyor. Kılmaya devam etti. Ben şeyi kapatmıştım. Bu, ben Namaza durmuştuk. Amirimiz bizi aramış ki o cahiliyet döneminde, zulüm dönemlerinde... Bunun üzerine amiri tehdit etmiş. Eğer seni bir daha aradığımda... O da demiş ki namazdaydım efendim. Vay! Aradığımda sen nasıl namaz olursun? İşte Ebu Cehil. Yani onu bir daha böyle görürsem görevden atarım. Adam da işte hocam işte çoluk çocuk geçim derdi var ondan dolayı bıraktım. Buna benzer niye namaz kılmıyorsun? işte geçim derdi, nafaka. Daha kötüsü işte hocam çalışmak da ibadettir. Bire adam. Oysa şunu unutmamak gerekir ki çalışılan, yapılan şeylerin ibadet sevabı olabilmesi için beş vakit namaz şartının olması lazım. Öğrenci okula kayıt yapmazsa bütün kitapları yutsa ona bir fayda sağlar mı? Sağlamaz. Bir dersten bir puan almasını sağlar mı? Sağlamaz. Niye? Çünkü okula kayıt olmamış. Bir insan beş vakit namazını kılmadıktan sonra onun dışında yaptığı işler ona ibadet sevabı kazandırmaz. Şart o. Beş vakit namazını kılarsa Ailesinin, çoluğunun, çocuğunun geçimini sağlaması, işi şunu bunu, ibadet yerine geçer. ibadet sevabını kazandırır. Şart o. Evet, sizi dünyanın meşgaleleri, mallar, mülkler, evlatlar, çoluk çocuklar Allah'ı anmaktan, beş vakit namazdan alıkoymasın, engellemesin, mani olmasın. He peki olursa ne olur? İşte vamanyef azalike, kim bunu yaparsa işte ne yapar, çoluk çocuk derdi. Mal mübderdi. onlar Onlarla uğraşıyorum. Kim de bunu yaparsa فَاُلَا كَوْمُ الْخَاسِرُونَ Muhakkak ki onlar hasaret ve zarar içerisinde, kayıp içerisindedir. Evet, fiz zekati Ey müminler, ey özellikle zengin olanlar. Zengin olanlar zekat verecek. Öbürleri sadaka, hediye gibi yardımlarla Müslümanlara yardım edecek. İnfak ediniz zekatta, zekat veriniz neyden min maarisak nakum size rızık olarak verdiğimiz şeylerden. Burada çok güzel bir ince nokta var. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Allah kendisinden razı olsun İşaratul İcaz adlı eserinde mesela bunu çok mükemmel ifade ediyor şöyle. Kişi zekat verirken gururlanamaz. Niye? Çünkü ayet ne diyor? Narzak nakum. Bizim size verdiğimiz. O zaman zengin ne yapmış olacak? Kendi parasından mı, malından mı? Hayır. Allah'ın kendisine vermiş olduğu şeyden infak etmiş olacak. Ha, infak konusunu da zikrediyor. Nereye infak edilir? Ha, onun şartlarını sıralamış. Verdiğin kimse helal yolda sarf edecek. İhtiyacına sarf edecek. Öyle rastgele israf edip de gerekli. Adama zekatını veriyorsun gidiyor sigara alıyor. Gidiyor kumar oynuyor. içki oynuyor. Sefahatte rezalette kullanıyor. Ona verilmez. Ha, ihtiyacı için çoluk çocuğunun nafakası için kullanan insanlara... Ki ne zaman bunu yapın? en Size ölüm gelmeden önce size vermiş olduğumuz rızıktan infak edin, zekat verin. Malınızın da birini verin. Ha, bu mesela adamın kırk milyarı varsa, üzerinden de bir yıl geçmişse ne yapacak? Borçları falan çıktıktan sonra kırk milyar kalmışsa bir milyarını fakirlere verecek. Bir kişiye de verebilir. İhtiyacını giderebilecek derecede fazla dağıtmadan birkaç kişiye de verebilir malını zekatını. Koyun ve keçi değil mi? Ondan 40 tane de. olması lazım. Sığırdan 30 tane olması lazım. Deveden de 5 de. tane olması lazım. Olduğu zaman ne yapacak? Ha, ondan bir tane koyun ondan vermiş olacak. Evet. Ha, demek ki size ölüm gelmeden evvel size vermiş olduğumuz rızıktan infak ediniz. Zekatınızı veririz. He rabbi. Zekatını vermeyen kimse ölüm gelmeden önce bunu yapın. Yapmayan kimse he der rabbi. Buradaki nedir? Rabbi. He, ey benim Rabbim. <gülüyor> lev la bir manâhella manasınıdır. Ev veyahut la zâiledir. Buradaki la zâiddir. Lev manasına. He, velev bu da lev ne içindir? Bir temenni. Dilek temenni içindir. Eğer akarteni eğer Ya Rabbi tehir eder, geriye bırakır, süre verirsen, ila ecelin kalip, yakın bir zamana kadar bana süre verirsen, ben ne yapacağım? Cevabı geldi. Fe Lev şart edatının cevabı geldi fe ile. Fe as bir Bi idhamit ta'i fi asli fi sadi Burada mesela şeyde de görüyorsunuz, sarf dahilinde de görüyorsunuz. Fe ete Ha. diye o açılımını uzunca zaten orada da zikrediyor. Ha ne bu etesadaka? Ha biz zekati. Ben zekatı vereyim. Eğer bana bir süre verirsen ya Rabbi, yakın bir zamana kadar ömrümü uzatırsan, tehir edersen, ecelimi hemen uzatırsan Uzak süre içerisinde ben de o zaman sadaka veririm. Ve de ne olurum? Ve ekum Salihin salihim. Bir de ve en ahucce. Hac yaparaktan salihlerden olmuş olurum. Hac yapmak suretiyle bir de üstüne ne yaparım? Bir de hac yaparım zekatı vererekten. Çünkü buradan da neyi anlıyoruz? İslam'ın şartı üçtür. Zengin olursan beştir. He, zengin'e ne fark Üç tane... Ek olarak da üçe ek ne olmuş oluyor zekat haç olmuş oluyor fakir olan bir insana bu ikisi Allah ahirette sormayacak çünkü zenginliğe ulaşmamış ise. Kāl al-Allāmī abdul Razak Affīfize ker Allāh ʿāmme min as-salawat al-khams min zekat. Burada Allah'ı zikretmede esas olan nedir ilk aklına gelir feskurullah zikren kesir. Zikir deyince Zikrin en âlâsı, en umumi, en kapsamlısı nedir? Beş vakit namazdır. <gülüyor> He, sadaka deyince de ilk atla ne gelir ki Kur'an'da onu ifade etmişti? Sadaka deyince de ilk atla gelecek olan zekattır. O umumi olaraktan zekatı ifade eder. <gülüyor> He, hac'da da salah, en ıslah edici, en güzel yol nedir? Hac'dır. Yani ıslah konusunda, salah konusunda... Fele fele ammamel mufessiru fil mawadi'i thalase kana awfa illa an yuqala inna min at tafsiri bil misali wa at tanbihi lil matlubi he, bi cüz in min juz'iyatihi Burada demek ki Kur'an-ı Kerim aslında ne yaptı? Zekatı, haccı, sadakayı umumi bir ibadet tarzı olduğu içindir ki tefsirde genel talep edilen, avzu edilen, değil mi? Her insan ne yapar? zekat vermeyi, zengin ise hacca gitmeyi, bu gibi ibadetleriz, Param olursa sadaka vereceğim gibi bu ibadetleri talep eder. Bunlar da umumu manayı ifade eder. Kale İbni Abbas, İbni Abbas diyor ki radıyallahu anh, makaslar aha, ahadun fiz zekati vel hacci. zekat ve haç konusunda hiçbir kimse bir kusur işlememiştir ki illa ancak indel mevti, ölüm anında geri dönmeyi istemiş olmasa. Ölüm anında geri dönme, dönmeyi istemiş olmasın. Neden dolayı? iki sebepten. Hac ve zekat konusunda eksik iş yapmış. Hac ve zekatı hakkıyla yapmadığı için, Hac ve zekat konusunda eksik hareket ettiği içindir ki, Hiçbir kimse yoktur ki, yani yoktur derken onu ister. İlla ile ne yapıyoruz? O maayı götürmüş oluyoruz. Ölüm anında geri dönmeyi ister. Ölüm anında geri dönsün ki, o kusurlarını ne yapsın? telafi etsin, düzeltmiş olsun. Ben böyle böyle bir kusur yapmıştım, o kusurlarımı düzeltim diye onu tekrar düzeltmek istesin. Ve en son ayet, وَلَنْ يُعَخِرَ Allah Oysa Allah tehir etmez, geri bırakmaz. Nefsin hiçbir nefsi hangi durumda? izaca جَا O nefsini eceli geldiğinde, ecel nedir? Süredir, zamandır, müddettir. He. Hiçbir nefsin süresi geldiğinde, Allah o nefsin, ecelini süresini zamanını tehir etmez geriye bırakmaz. Vallahu bir bima Muhakkak ki Allah yapmış olduklarınızdan haberdardır. Onun için hiçbir bir şey geriye kalmaz Ecel geldiğinde. Bak ayette daha önce gördük ne diyordu? La yastakhiruna saaten. Ne ileri gider ne geri kalır. Izaca eceluha la yastakhiruna saaten ve la. Ne bir saat yani oradaki saatten kasıt ne bir an ileri gider ne bir an geri kalır. Burada size yaşanmış bir olayı anlataraktan son vereyim. Bu anlatacağım olay Mevlana'nın mesnevisinde anlatılıyor. Olay şöyle. Süleyman Peygamber zamanında hocanın birisi, hocanın birisi demek o zamanki hocalar da şimdiki hocalardan farklıymış herhalde. Evden çıkınca karşıda Azrail'i görüyor. Azrail'i görüyor. Bir bakıyor ki Azrail kendisine bakmış gülüyor. Şimdi Azrail'in gülmesi hayra alamet mi? Yok. işin içinde bir iş var. Demek ki korkmaya başlıyor. Tedirgin olmaya başlıyor. Bunun üzerine bunun üzerine doğru Süleyman peygamberle arası iyi olduğu için Süleyman peygamberin yanına gidiyor. Ya Süleyman ne olur beni buradan uzaklaştır. Bulundukları yer Filistin yöresi. Süleyman peygamber bildiğiniz gibi rüzgar emrinde olan bir peygamber. Buna diyor ki seni nereye ulaştırayım diyor. Bakınız hoca kendi söylüyor. Kendi ağzıyla. Diyor ki Hindistan'ın Lahor'un Since Kasabası'na. Demek ki orayı en uzak yer olarak biliyor, düşünüyor. Hindistan'ın Lahor'un Since Kasabası'na ulaştır. Üç ayda ancak gidilebilecek o yola Süleyman Aleyhisselam onu üç saatte ulaştırıyor. Oradan bir hafta geçiyor. Bir sebeple Azrail Süleyman Aleyhisselam'ın yanına geliyor. Gelince Süleyman Aleyhisselam hatırlıyor. Ya sen geçen hafta diyor hocanın birine gülmüşsün, niye güldün diyor. Azrail gene gülmeye başlıyor. Ne oldu diyor? Vallahi diyor Süleyman diyor. Bir haftadır şaşkınım diyor. Bir haftadır işin içerisinde çıkamadım diyor. Ne olduğunu hala çözmüş değilim. Ondan dolayı hayretimden gülüyorum. Ne oldu diyor? Azrail anlatmaya başlıyor. Geçen hafta diyor ruhunu alacağım insanların listesini bana Allah vermişti. Baktım ki listenin içerisinde hocanın de ismi var. Ama adres farklı. Allah bana diyor ki üç saat sonra ...bu hocanın ruhunu... ...Hindistan'ın Lahur'un Since kasabasında... ...çarşı içerisinde alacaksın. Ya Rabbi dedim... ...üç aylık bir yolu bu adam... ...üç saatte nasıl gidecek bu hoca? Şaşkınlığından dolayı... ...hoca da burada gördüğüm için... ...Allah'ın hikmetinden de sual edilmez. Güldüm diyor. Ama üç saat sonra gittim ki diyor... ...hoca aynen Hindistan'ın Lahur'un Since kasabasında... ...çarşı içerisinde... ...nokta vuruşu olarak verilen adreste. Hocanın ruhunu aldım ama... Hala işin içerisinden çıkmış değilim. Hoca oraya nasıl gitti? Kader budur çocuklar. Kader Allah'ın ezelden ebede geçmiş şimdiki zaman ve gelecek zaman hepsini bilmesidir. Kader tahtere gibidir, dengedir. Her tarafın her tarafın bilinmesidir. İşte eksik tarafını Süleyman Aleyhisselam'a. Azrail bile bilmiyor, Süleyman Aleyhisselam bile bilmiyor. Ama ikisi bir araya gelince Süleyman Aleyhisselam diyor ki sen ona gülünce diyor hoca koş, korkmuş. ...korkarak yanıma geldi. Bana dedi ki... ...beni ne olur buradan uzaklaştır. Ben ona dedim. Nereye uzaklaştırayım? Bak Süleyman Aleyhisselam kendi istediği yere değil. Hocanın istediği yere hocayı gönderiyor. O da dedi ki beni Hindistan'ın... ...Lahur'un Since kasabasına gönder. Ve ben onu gönderdim. Şimdi hoca ne yaptı çocuklar? Kaderden kaçtı. Ama nereye kaçtı? Kadere, Kadere kaçtı. Minallah... Min Allah. Kaderden kaçan hoca... Yine nereye kaçmış oldu? Kendi kaderine kaçmış oldu. Onun için kader nedir? Büyük bir okyanustur. Biz neyiz? O okyanusta yüzden gemiyiz. Biz hangi tarafa gidersek gidelim en sonu neredeyiz? Denizin içerisinde, okyanusun içerisindeyiz. Biz nereye yönümüzü çevirirsek çevirelim Allah'ın sonsuz ezeli ve ebedi ilim okyanusunun içerisinde yüzmekteyiz. Evet inna lillahi ve inna <gülüyor> ileyhi raciun İl İl ondan geldik ona gideceğiz subhaneke allahil mela'ika illa ma ente ente alimur rakim bu akhir davahum elhamdülillahi rabbil alamin el fatiha